Teknolojinin Karanlık Yüzü Hazırlayan ve sunanlar Murat Lostar ve Banu Zeytinoğlu Teknolojinin Karanlık Yüzü'nden hepinize günaydın. Merhaba. Murat'cığım. Efendim. Dün e, gazetede bir haber okudum ben isminde veriyorum. Yani Turkcell'den kısa mesaj uyarısı diye bir haberdi. Neymiş? Şimdi, şimdi şöyle bir şey. Turkcell e, operatör kullanıcıları arasında dolaşan bir mesaj hakkında abonelerini uyarmış. Heh. Daha beni uyarmadı ama bir Heh. şekilde... Ben farkında değilim. Böyle bir şey henüz gelmedi bana. Türkcell'den yapılan açıklamaya göre, kısa mesajla kısa mesajcı zincir bir şekilde dolaşan bu mesajı bir saat içinde 25 kişiye gönder, anında 250 kontör kazan diye bir mesaj geliyormuş. Yani şimdi nasıl diyeyim, internette başımıza gelen bela bu sefer SMS ile telefonumuz üzerinden.